Sayın hocam kredi ile kurulmuş işten gelen kazanç helal midir demiş. Şimdi kredi faizli bir işlemdir. Evet. Faizli işlemden her ne maksatla olursa olsun uzak durmak lazım. Yani kişinin ihtiyacı olabilir ama işini büyütmeye veya yeni iş kurmaya ihtiyacı olur ve hazır sermayesi olmaz gidip faizli kredi çekmesi onun için caizdir diyemezsiniz faizli işlemden Müslümanın kesinlikle uzak durması gerekir ancak kişi zaruret hallerinde faize bulaşabilir faizli işlem yapabilir zaruret dediğimizde öyle efendim benim işim var ama biraz daha geliştirmek istiyorum biraz daha büyütmek istiyorum işimi bunun için faizli kredi almam gerekiyor hı hı. diyemezsiniz. Hatta bir defasında bir iş adamı, Müslüman bir iş adamı bana telefonla demişti ki benim maiyetimde, iş yerlerimde yüzlerce işçi çalışıyor. Benim e, onların e, nafakalarını, geçimlerini temin için işimi daha da geliştirmem lazım. Daha fazla insana iş imkanı açmak, iş imkanı bulmak için faizli kredi almam lazım demişti ve siz buna fetva vermiyorsunuz buna ruhsat tanımıyorsunuz diyerek sitemde bulunmuştu aziz kardeşim müslüman kişi işini geliştirmek bahanesiyle faizli işleme bulaşamaz faizli krediden uzak durması gerekir Ha, bunun başka türlü çareleri olabilir alternatif gider birisiyle bir sermaye sahibiyle ortaklık kurar veya ne bileyim e, katılım bankaları bu konuda insanlara destek sağlıyorlar onlar da meşru bir şekilde finansal destek sağladıkları takdirde leasing yöntemleri ve benzeri evet. yöntemlerle e, iş adamlarına girişimcilere finansal destek sağlayarak onların e, mevcut işlerini büyütmelerini geliştirmelerini de sağlayabiliyorlar yani illa da harama bulaşmaya gerek yok kişi meşru dairede helal dairesinde de işini geliştirebilir onun için faizli işlemden uzak durmak evet. lazım muhtemelen hocam peki bir hata yapıldı ve kredi çekildi bu kredi çekilmesinin akabinde bir iş kuruldu bu işten de şu anda insanlar evlerini geçindiriyorlar Bundan sonrası için yapılabilecek, alınabilecek bir tedbir var mı? Hayır, bundan sonra kesinlikle faizli işlemlere bulaşmamak lazım evet. ve işini artık devam ettirecek. Çünkü artık ben faizli işlemle bu işe başladım, bu iş yerini kapatayım demeye gerek yok. Evet. Fakat ve istiğfar etmek lazım ve bundan sonra ve da, bundan uzak uzak sonra da kesinlikle faize yanaşmamak icap eder.